ve kulla zalâletin fil ve ba'du muhterem kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, geçenki dersimizde yeni bir halk ders silsilesine başlamıştık. Bu da Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakları alaka, e, konusunda ...ydi. Ve bu bir ders silsilesi ve uzunca iki ciltlik bir kitap halinde devam edecek bir dersimiz. Ve e, konu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman, O'nun ümmeti üzerindeki hakları nelerdir? Biliyorsunuz şehadet. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şehadet. İki kısımdan meydana geliyor. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkı. İkinci kısmına baktığımız zaman da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü, peygamberi ve kulu olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakları nelerdir? Burada imandan bahsettiğimiz için kısaca inşallah... Ee, öncelikle iman kelimesinin lugat manası, sözlükteki mucemdeki manası, sonra da e, şeriatın, İslam'ın koyduğu e, manayı inceleyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz kardeşlerim öncelikle bir kelimeyi ele alabilmek için, onu daha iyi anlayabilmek için öncelikle o kelimenin lugat manasını anlamak gerekir. Birinci şart budur. Daha sonra İslam'ın, kitap ve sünnetin o kelimeye yüklediği manayı bilmek gerekir. Ama öncelikle o kelimenin lügat manasını bilmek gerekir. İman kelimesi kardeşlerim. Âmene yu'minu imanen fehuva mu'min. Âmene yu'minu fiilinin maslarıdır. Lügat ehli iman kelimesinin manasını söylerken tasdik doğrulamak, onaylamak manasına geldiğini söylemişlerdir. Bu Lugat ehlikatında icma ettikleri bir kelime. Yalnız selef alimleri bunu yalnızca bu kelimenin yani iman kelimesinin sadece tasdik, doğrulamak, onaylamak, tasdik etmek olduğunu kabul etmezler. Ve derler ki kendi başına, tek başına tasdik imanın manası tasdik değildir. Bilakis Bununla birlikte ikrar vardır ki İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi ikrar denildiği zaman kalbin sözü ki bu tasdiktir bir de kalbin ameli vardır ki bu da inkiyattır yani itaat etmek, emri yerine getirmek ve boyu eğmek ve tomanine dediğimiz mutmain olmak vardır. Öyleyse iman kelimesine lugat ehli yani e, kelime bilimcileri ne demişlerdir? Sadece tasdik demişlerdir. Doğrulamak. Ama selef alimleri iman kelimesinin e, manasını açıklarken sadece de tasdik yeterli değildir. Bilakis bununla birlikte onu doğrulamakla birlikte ona itaat etme boyun eğme de demişlerdir. Şimdi bununla alakalı e, hiç şüphesiz ki Allah'ın kelamı ve şeriatı haber ve emirdir kardeşlerim. Haber haber getirenin doğrulanması gerekir. Eğer bir ortada bir haber varsa aynı zamanda o haberi getiren kimsenin de doğrulanması gerekir ki haber o kimseden ne yapılsın alınsın. Ortada bir emir var. O habercinin getirdiği bir emir var. Aynı zamanda o emre de itaat edip teslim olmak gerekir. İşte iman budur. O yüzden boyun eğme ve itaat meydana gelir. Şimdi <gülüyor> ne zamanki tasdik ve o emre itaat gerçekleşirse işte imanın kalpteki aslı gerçekleşir ki o da kalbin mutmain olması, ikrar etmesidir kardeşlerim. Ve tomaknine dediğimiz mutmain olma meydana gelir. Eğer kelime, iman kelimesi sadece e, tasdik olarak anlaşılsa, tasdik olarak şerh edilse lügatçıların dediği gibi nedir? Bu birinci cüzün haberin tasdik edilmesidir ki ikinci cüz ise gelen haberin o emre itaat etmek gerekir. Ancak o zaman ne yapabilir? İman gerçekleşmiş olur. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için biliyorsunuz iblis tasdik etmediği için küfre düşmemişti. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı ilk insan ve ilk peygamber olarak yarattı, iblis bunu reddetmedi. Tasdik etti evet. Yani sen Allah'ın Adem Aleyhisselam için sen Allah'ın yarattığı ilk kulu değilsin veya ilk peygamberi değilsin bunu inkar etmedi. Tasdik etti. Ama ne yapmadı? Ne zaman ki Allah Azze ve Celle Adem İblis'e Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti o zaman Allah'a itaatten yüz çevirdi, büyüklendi işte o zaman kafirlerden oldu. Allah Azze ve Celle diyor ki İlla İblis'e Eba Vestekbera Vekane Miner Kafir Bütün melekler secde etti İblis etmedi. Ne yaptı? Eba Vestekbar'a geri durdu, kaçındı, büyüklendi ve kafirlerden oldu. O yüzden Allah Azze ve Celle onu kafir olarak isimlendirdi. Ve iman ismini ne yaptı? Ondan çekip aldı. Çünkü o her ne kadar Adem Aleyhisselam'ın ilk insan ve ilk peygamber olduğunu tasdik etse de Allah'ın emrine itaat etmediği için ve Adem'e secde etmediği için Allah Azze ve Celle ona, onu kafir olarak isimlendirdi. Şimdi iman kelimesini e, birçok insan, e, halef diyelim yani seleften sonra gelen insanlar hep sadece kelime manasını tasdik olarak ele almışlardır. Yani gelen emri habercinin getirdiği gelen emrin itaat etme olarak almamışlar sadece doğrulama olarak ele almışlardır. Ve şu şekilde ki kardeşlerim eğer bu ikisi yani tasdik ve gelen emre itaat etme meydana gelmez ise ikisi bir araya gelmez ise o kimse müstekbir gübirlenenlerden olur ki o kimse kafirlerden olur kardeşlerim. Çünkü küfür yalanlamadan daha geneldir. Küfür yalanlama ve cehaletle meydana gelir. Büyüklenme ve zulümle meydana gelir. Bunun içindir ki iblis küfürle basıflanırken ancak ve ancak o büyüklenmesinden dolayı küfürle basıflandı, basıflandırdı Allah Azze ve Celle. Onda ise yalanlama yoktu. İblis yalanlamadı. Doğruladı. Ama büyüklendi Adem'e secde etmedi, Allah'ın emrini tasdik ettiği halde yerine ne yapmadı? Haberi tasdik ettiği halde emri yerine getirmedi. Bu da tıpkı Yahudi ve diğer benzeyenlerin küfrü de aynı bu şekilde iblisin küfrü gibidir kardeşlerim. Çünkü Yahudiler hakkı bildiler ama o hakka teslim olup ona itaat etmediler. Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı Yahudi kimseler geliyorlar, bazı sorular soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara cevap veriyor. Ve diyorlar ki biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Tasdik ediyorlar ama emrine itaat etmiyorlar. Tıpkı Hiraklın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı doğruladığı gibi ama ne yapmadı ona iman. Etmedi sadece tasdik de demek ki neymiş kardeşlerim imanda yeterli bir şey değildir. Evet demek ki eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman bu şehadet kelimesi gelen haberi tasdik etme Allah'ın gönderdiği haberi tasdik etme doğrulama ve Allah'ın emrine itaat etmek boyun eğmeyi içerir. Ve eşe doğru anla Muhammeden Rasulullah dediğimiz zaman Muhammed Allah Allah Azze ve Celle'nin peygamberidir dediğimiz zaman da Allah resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah katından getirdiği haberleri tasdik etmek doğrulamak manasına gelir ki bu şehadeti bu şekilde anlamak gerekir kardeşlerim demek ki hulasa sözümüzün hulasası özeti şu kardeşlerim lugat ehli Kelime, e, iman kelimesini sadece de tasdik doğrulamak olarak. Yani kalp bildim yeterli derler. Ama selef alimleri sadece de tasdik yeterli değildir. Aynı zamanda inkiyat dediğimiz boyun eğme, emri yerine getirme itaat etmenin de gerçekleşmesi gerekir demişlerdir. Bu e, iman kelimesinin lugavi manasıdır kardeşlerim. İman kelimesinin e, şeriatın koyduğu manasına gelince selef alimleri imanın tarifinde e, dört tane tanım kullanmışlardır kardeşlerim. Birincisi iman söz ve ameldir demişlerdir. İkinci bir kısım söz, amel ve niyettir demişlerdir. Üçüncü bir kısım söz, amel, niyet ve sünnete uymaktır demişlerdir. Bir kısım ise sözü, e, lisanın kavli sözü Kalbin itikadı, uzuvların ameli itaatle fazlalaşır, masiyetle de azalır demişlerdir. İbn-i Teymiye bunları açıklarken bütün bu şeyi zikretmiş ve bunların hepsi de doğrudur, sahihtir demişlerdir. Neden? Çünkü her kim e, söz ve amel demişse ki bu... E, Biraz sonra vereceğim belli bir grupların e, ki seleften sonra gelen itikat konusundaki gruplar hepsi ameli imandan bir cüz bir şey saymamışlardır kardeşlerim. Ve o yüzden Selef iman kelimesini açıklarken ilk ve en özlü açıkladığı söz ve ameldir demişlerdir. Ki bunun içerisine söz ve amel derken burada dilin kavli, sözü kalbin kavli. E, Ameli, tasdiki ve yine insanın uzuvlarının amel etmesi hepsini yapmıştır, içine girmiştir. Ve her kim bunu e, ki daha sonraki şeyde niyeti eklemişler, e, sünnete tabi olmayı eklemişler ve en son olarak da bunların hepsini içerisine alan dilin sözü, kalbin itikadı, uzuvların ameli, ve itaatle fazlalaşır, masiyetle de azalır sözünü yerine e, en güzel şekilde, en bağlayıcı olarak bu sözü dile getirmişlerdir. E, İbn-i Rahimullah diyor ki kardeşlerim ki kendisi e, bizim kendisinden imanımızı, dinimizi öğrendiğimiz e, Şeyhül İslam Rahimullah diyor ki Abdullah, e, Sehel i̇bn Abdullah Et-Testeri'ye, İman nedir diye sorulduğunda iman söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır demiştir. Bu sözü açıklarken demiştir ki çünkü iman sadece amel olmaksızın söz olursa bu bir küfürdür. Eğer söz amel olur ama niyet olmazsa bu bir nifaktır. Söz olur, amel olur, niyet olur ama sünnete ittiba sünnete uymaz ise bu da bidat olur demiştir. O yüzden bütün bu tarifleri topladığımız zaman iman sözün dilin sözü, kalbin itikadı, uzuvların ameli itaatle fazlalaşır, Allah'a masiyetle de azalır sözü Ehl-i sünnet vel cemaatin e, üzerinde birleştiği en güzel imanın tarifi budur kardeşlerim. Hocam şuraya bir daha Nifak olur, bidat olur. Ee, sev, e, İslam anlatıyor. Ee, Sehni Abdullah el-Testeri iman nedir diye soruluyor. O da diyor ki söz, amel, niyet ve sünnete uymaktır diyor. Çünkü iman eğer sadece amel etmeksizin söz olursa bu bir küfürdür. Eğer söz e, niyet olmaksızın söz ve amel olursa bu bir nifaktır. Söz, amel, niyet olur ama sünnete uymaz ise bu da bir bid'at olur demiştir. Şeyhülislam i̇bn Rahimullah bunu iman kitabında zikrediyor. Ne kardeşlerim bu selefimizin söylediği sözdür ki halef dediğimiz daha sonra gelen insanlar, fırkalar, ameli bu iman dairesinden çıkartmışlardır. Ki bu konuda iman meselesinde selefe muhalifet edenlerin başincisi birincisi mürciyedir kardeşlerim. Ki bunların beş tane taifesi vardır. Birincisi cehmiyedir ki Bunlar sadece imanın kalple bilmek olduğunu söylemişlerdir. Yani insanın yaratılışında gelen ve Allah'ı Rab olarak bilmesi kişiye iman olarak yeterli demişlerdir. Yine eşaire kısmı söz, imanın sadece Allah, Resulü, Allah katından Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiğini tasdik etmek yeterli demişlerdir. Maturi de Tıpkı eşaran'in dediği gibi söylemişlerdir Kerramiyede iman sadece dil ile söylemektir demişlerdir. E, mürciyetül fukaha dediğimiz bir kısımda e, iman söz dilin sözü ve e, kalbin tasdikidir demişlerdir. ve bütün bu grupların ortak noktaları hiçbiri de imanı amen, e, şey ameli ne yapmazlar? imandan saymazlar. Haricilere geldiğimiz zaman imanı iti, söz, itikat ve amel olarak e, onlar vasfederler söylerler. Lakin onlar bunlardan birisi terk edildiği zaman onlar dünyada kafir olduklarını, ahirette de ebedi cehennemde olduklarını söylerler. Muhteziliğe geldiğimiz zaman onlar da aynı hariciler gibi söylerler. Fakat onlara bir farkı vardır ki bu tür kimselerin dünyada iki menzile arasında yani ne mümin ne de kafir olduklarını söylerler, diğer meselelerde aynı onlar gibi düşünürler. Bunlar da kardeşlerim ehli sünnetin muhalifet eden iman meselesini muhalifet eden fırkalardır ki ehli sünnet bu konuda her zaman olduğu gibi orta yolu olmuş iman dilin sözü. Ee, kalbin itikadı, uzuvların ameli itaatle, Allah'a itaatle fazlalaşır ve Allah'a masiyetle azalır demişlerdir kardeşlerim. Şimdi iman e, kelimesi kardeşlerim bazen genel olarak kullanıldığı gibi bazen de sınırlı olarak kullanılır. Ki genel olarak kullanıldığı zaman bu dinin tamamını içine alır. Yani amel, İslam, ibadet hepsi iman olarak sikredilir. Ve sınırlı olarak kullanıldığı zaman da e, iman edenler ve salih amel işleyenler diye ne yapılır? Hemen e, ucuna eklenir. Bazen de İslam olarak kullanılır. Ve genel olarak kullanıldığı zaman Allah ve Nasulünün hoşlandığı söz, her türlü ameller, gözüken gözükmeyen Hepsi de bu iman kelimesinin içerisine girmektedir kardeşlerim. Ki Bukhari ve Müslim'de gelen e, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iman 70 küsür bir rivayette 60 küsür şubedir. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En ednası en aşağısı da yolda insanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Demek ki burada iman kelimesi dinin bütününü eline içine almakta. Yalnız başına kullanıldığı zaman ki bütün İslam'ın bütün işleri bu iman kelimesini ne yapmıştır? İçerisine girmiştir. Yine Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Abdülkays heyeti Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldiler. Ve bazı şeyler sordular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara dört şeyi emretti. Dört şeyden de yasakladı diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ve dedi ki sizlere bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim. Sonra buyurdu ki Etedrune men billahi vahde. yalnız bir olan Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Allah Resulü Aleyhisselam burada Allah'a imanı açıklar ve diyor ki: Şehadetu Allah ilah Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmeniz, namazı kılmanız, zekatı vermeniz, Ramazan orucunu tutmanız ve ganimetten beşlediğiniz vermeniz diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a iman derken burada aslında İslam'ın yani gözüken kısmını ne yapmıştır? Anlatmıştır. Evet. Ve yine... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Cibril hadisinde geldiği kadarıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselama imandan sorulduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe hayrı ve şerri ile ahirete inanmandır demiştir. Ve burada bakıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen batini ibadetlerden, itikattan bahsetmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'dan sorulduğu zaman da namaz kılmak, oruç, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi tamamen zahiri olan ibadetleri saymıştır. Demek ki kardeşlerim iman kelimesi tek başına kullanıldığı zaman ki hadislerde geldiği gibi... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın tamamını kastediyor. Ama ne zamanki iman ve İslam kelimesi eğer bir yerde, bir rivayette, bir hadiste, bir e, kullanıldığı zaman o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı batini ibadetler yani itikat, kalbi itikat olarak e, sınıflandırıyor, ayırıyor. İslam'ı da ne yapıyor? zahiri olan yani dışarıdan gözüken namaz, zekat, hac gibi ibadetleri sayıyor kardeşlerim. Ve ve yine burada da imanı innelledine amenu ve amilussalihat iman edenler ve salih amel işleyenler olarak ne yapıyor? Birbirinden e, sınıflandırıyor. Evet Konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman olunca bunun manası da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek, doğrulamak, ona itaat etmek ve onun şeriatına getirdiği kanunlara uymak, tabi olmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanın manasıdır. Şimdi Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmek, doğrulamak dediğimiz zaman... Bunun içerisine iki şey girmektedir kardeşlerim. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini ve Allah Azze ve Celle'den bizlere tebliğ ettiğini doğrulamak ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olan bir şeydir. Bunu ispat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve Allah'tan bize tebliğ ettiği her şeyin doğru olduğunu ispat etmek birincisi. Ki bu da içine aldığınız zaman, baktığınız zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın insanlara ve cinlere toptan gönderildiğini iman etmek. Çünkü neden? Daha önceki peygamberler belli bir kavme, belli bir topluluğa gönderiliyordu. Ama peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam zamanındaki ve kıyamete kadar bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamberdir. Ve yine... Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam peygamberlerin sonuncusu ve getirdiği risalet de tebliğ de nedir? Risaletin sonuncusu olduğuna iman etmek gerekir. Ve yine onun getirdiği şeriat risalet önceki şeriatların hepsini ne yapmıştır? Hükmünü ortadan kaldırmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Allah tarafından kendisine gönderilen vahyi ümmetine tebliğ etmiş, ümmetine nasihatta bulunmuştur ki gün, gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda ümmetini bırakmıştır. Ve açıklanmamış hiçbir şeyi ne yapmamıştır? Allah Resulü Aleyhisselam din adına hiçbir şeyi bırakmamıştır. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine gelen vahiyde bize vahyettiği açık bir risaletinde masum olduğuna iman etmek gerekir. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti hakkında e, bizlerin iman etmesi gereken şeylerdir kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirdiklerine ne yapmak? Doğrulamak, iman etmek, itaat etmek gerekir. Ki onların hepsi Allah katındandır ve onlara ittiba etmek, uymak gerekmektedir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ve in illa Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi o yani Allah Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem heva ve hevesinden konuşmaz onun konuştuğu sadece ve sadece vahidir buyuruyor Allah azze ve celle. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbisi Allah azze ve celle'den getirdiği bütün haberlerin hepsine Bizim iman etmemiz üzerimize farzdır kardeşler. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın itaat etmek ve onun şeriatınca amel etmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti üzerindeki haklarından bir tanesi kardeşlerim. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnek olarak yaptıkları bütün amelleri kabul etmek ve gücü yettiğince ne yapmak? Onu yerine getirmek gerekir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا <Sessizlik> Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size neyi getirdiyse onu alın. Ve sizden de neyi yasakladıysa ondan da kaçının buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Haşr Suresi 7. Ayet-i Kerimesinde. Demek ki Ümmetin üzerindeki haklarından bir tanesi de Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam bize neyi getirmişse onu alıp kabul etmek ve neyden de yasaklamışsa ondan da gücümüz yettiği kadar ne yapmak gerekir? Uzak durmak gerekir ki bu da Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatına uymak, tabi olmak, onun sünnetine rıza göstererek, yani içerisinde hiçbir şey şüphe olmadan ne yapmak? Onun şeriatına tabi olmak gerekir kardeşler. Evet. <gülüyor> Azla iktifa etmeye çalışıyorum. Ee, bu kadar yeter. Pozar <gülüyor> hoş geldin. Evet. Demek ki insanlara düşen bunu ikrar etmektir kardeşlerim ki İbn Teymiyye rahimeullah ikrar kelimesini açıklarken burada e, sözün sözün e, kalbin sözü demiştir ki bu bir tasdiktir. Kalbin ameli demiştir ki bu da Allah nasuyla aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği Kur'an ve sünnette gelen bilinen kadarıyla getirdiği her şeye ne yapmaktır? İman etmektir ki bu da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü sözünün tahkiki gerçekleşmesidir kardeşlerim. Ve daha bu saydıklarımız ve daha birçok meselede Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu ümmet üzerindeki hakkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiğini tasdik etmek ve onun şeriatınca, kanunlarınca getirdiği kanunları tasdik etmek, doğrulamak ve onun gereğince amel etmektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Bizleri hakkıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Onun şeriat getirdiği şeriatınca amel etmeyi bizlere nasib eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Subhanekallahumma ve illa ve